Onu... Ahiret gününe imanın kapsamı Ahiret gününe imanın kapsamına giren en önemli hususlar şunlardır Bir, kıyamet alametleri Kıyametin geleceğine hiçbir şüphe duymadan inanmak farzdır Ancak kıyametin vaktini bilmeye gelince Onu Allah'tan başka hiç kimse bilemez Ne Allah'a yakın bir melek, ne de gönderilmiş bir peygamber bu bilgiye sahip değil. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Yanlış bir ibare burada. Türkçe dil bilgisinde ne ne lafzı kullandığı zaman yükleme olumlu olması lazım. Burada tercüme hatası. Değil mi? Salih Hocam? Olumsuzları biz öyle öğrendik. Dil bilgisi kurallarına aykırıdır. Ama Arapçada da öyle. Yani olumsuz kullanıldığı zaman e, la la ma Ahmedun ve Muhammedun. Yani, Arapçada da öyle. Türkçe ne Ahmet geldi ne Muhammed geldi de. De Ama de gelmedi de, e, de, e, ne Ahmet geldi ne Muhammed geldi. Ne Ahmet geldi ne Muha gelmedi ne Muhammed gelmedi denmez yani Arapçada. <coughs> çekilen olumlu anlamda olumsuz cümleler evet. ne geldi ne gördü dedi. Dil canlı bir şey olduğu için son dönemde bu meşhur yazarlar olumsuz kullanmaya başladılar. Doğal olarak bunu olumsuzda kullanılabilir kanaati artık yerleşti. Vallahi ben böyle öğrendim evet. yıllar önce, 25 evet. sene önce öğrendim. Yeni bir şey. Hocam öyle dedi, yirmi beş sene yeminlik geldi. Evet. Ee, burada e, ahiret gününe iman e, hususlarına giren bir hususta nedir? Kıyamet alametleridir. Bu da gaybi bir <gülüyor> husustur. O da ahiret gününe imana giriyor. Gaybi husus ne? İnsanların gözünden gizli olan, insanların görmediği şeyler. Ölüm gibi. Yani ölümden sonraki kabirdeki hayat. Bu nedir? Bir gaybi meseledir. Orada ne oluyor bitiyor? Onu biz gözlerimizle göremiyoruz. Onu bize kim haber veriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bunun gibi kıyamet alametleri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vuku bulacağını haber verdiği olaylardır. Bunları tabi kardeşimiz okuyacak küçük ve büyük alametler olarak iki kısmı ayırıyor <gülüyor> İslam alimleri. Evet. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاءَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا اَئِذَا مِتْنَا ya ben bir şey mi Tamam. Evet. Yeseluneke anis saheti eyyane mursaha kul innema ilmuha inda rabbi la yücelliha li illa hu. Evet. araf miyusabatümenin. Sana kıyameti ne zaman gelip, gelip çatacağını soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Evet. Bazı görüyorsunuz. Bazı insanlar yani kayıptan haber verdiğini iddia ediyorlar veya kendilerine ilham geldiğini iddia ediyorlar. Böyle şeyi söylemek Allah korusun insanı dinden çıkarır. Çünkü böyle kaybi meselelerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den veya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden böyle bir şey yoksa, bize haber verilmemişse bir kişinin kalkıp da bundan haber vermesi veya şöyle olacak demesi o insanı dinden çıkarır. Yani Allah ve Resulü'nün bilgisine tecavüz ediyor bu. Allah ve Resulü'nün bildiği şeyleri iddia ediyor veya onlardan onların bilmediği şeyi haşa bildirmediği şeyleri bildiğini iddia etmektir bu. Bu da insanı dinden çıkarır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten önce meydana gelecek bazı alametleri bize haber vermiştir. Bu haberlere göre bu alametler kıyametin küçük alametleri ve büyük alametleri olmak üzere iki türlüdür. Hmm. A. Kıyametin küçük alametleri, kıyametin küçük alametleri pek çoktur. Bunların çoğu da gerçekleşmiştir. Bazıları şunlardır. Ebu Hurayra radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davası aynı iki büyük topluluğun aralarında kayıplar verecekleri çok büyük bir savaş olmadıkça her biri Allah'ın Resulü olduğuna iddia eden 30'a yakın yalancı deccal çıkmadıkça İlim kaldırılmadıkça, depremler çoğalmadıkça, Zaman kısalmadıkça, fitne açığa çıkmadıkça, Öldürme hadiseleri çoğalmadıkça, Malınız, mal sahibi sadakasını kabul edecek kimse bulamayınca, Zekat onu... ol. Yanlış ol, sadaka diye tercüme etmiş, sadaka Hı, yanlış. Sadaka diye Zekat bu. Mal sahibi zekatını kabul edecek kimse bulamayınca, Hı. Onu insanlara sunacak, Onlar da ona bizim, Bu mala ihtiyacımız yok diyecek hale gelecek kadar. Çoğalmadıkça, İnsanlar yüksek binaların inşasında yarış etmedikçe Kişi bir mezarın yanı başından geçerken Keşke senin yerinde Ben olsaydım demedikçe kıyamet kopmayacaktır Evet kardeşlerim bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği Olayların hepsi maalesef vuku bulmuş Yani Subhanallah Çoğu e, Bazı küçük alametler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği küçük alametler Vuku bulmuş <gülüyor> Tekrar vuku buluyor, devam da edecek. Bu kıyamet alametlerinin küçüklerinden bazıları vuku bulmuş. Vuku bulan da olan var, devam edecek olan da var. İşte bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. Bazıları tabii henüz vuku bulmamış. Mesela deccalın çıkması olayı, ilim kaldırılması olayı. Bunlar henüz daha vuku bulmamış. Ama bazı bölgelerde, bazı ülkelerde görüyorsunuz. Cahiller türüyor, alim kesiliyorlar, insanları sapıtıyorlar. Bu neden ileri geliyor? O bölgede veya o mıntıkada alimlerin azalması veya ilim ehlinin kalkması, ilmin yok olması. Ama her tarafta değil tabii bu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği 30'a yakın e, yalancı deccalın peygamber olduğunu, onlar e, çıkmadıkça, kıyamet kopmayacak diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine malın, mal o kadar çoğalacak ki insanlar zekatlarını vermek için kapı kapı dolaşacaklar ama zekat verecek fakir bulamayacaklar. Mal o kadar artacak. Yeryüzü ve yer altı bereketleri insanlara amade kılınacak Allahu Teala tarafından. Bu da bir fitnedir tabi. Zenginler çoğalacak yani. Fakirler kalmayacak. Bu da bir kıyamet alametleri bir alametidir. Yine öyle bir zaman gelecek ki insan kabrin yanında uğra mezarlığın yanından geçerken keşke senin yerinde olsaydım diye temenni edecek. Ölümü ölümü temenni edecek. Bu da kıyamet alametidir. İşte bu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in haber verdiği olaylar kıyametin küçük alametleridir. Kimisi vuku bulmuş, kimisi vuku bulacak. Ama kimisi de devam edecek. Daha sonra da tekrar vuku bulacaktır. Evet. Başka bir hadise ise şöyle buyurmuştur. Kıyametin alametlerinden bir kısmı ilmin ortadan kalkması, cehaletin yaygınlaşması, zinanın yayılması, içki içilmesi, elli kadından tek erkek sorumlu olacak kadar kadınların çoğalıp erkeklerin azalmasıdır. Evet bu da başka bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği olay. Maalesef bu da günümüzde aynen vuku bulmuş. Birkaç tanesi. Mesela cehaletin yaygınlaşması. Cehalet yaygınlaşması, şimdi Allah'a şirk koşulur mu? Küfür yaygınlaşır mı? Zina yaygınlaşır mı? Adam öldürmek yaygınlaşır mı? Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in <gülüyor> haber verdiği üzere, öldürün ne için öldürdüğünü, öldürülen de ne için öldürüldüğünü bilemeyecek bir zaman gelecek. O da kıyamet alamet işte. Bakıyorsun terörist, vuruyor öldürüyor adamı <gülüyor> veya kendisini de öldürüyor. Niçin öldürdüğünü bilmiyor. Öldüren de, Öldürülen de niçin öldürüldüğünü bilmiyor. <gülüyor> Öyle bir zaman işte. Bu da kıyamet alameti. İntihar saldırıları. Evet. Emir geliyor kendisine o emri yerine getiriyor. Ebu Hurey radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği başka bir hadise göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Müslümanlar Yahudilerle savaşmadan kıyamet kopmaz Bu savaşta Müslümanlar Yahudileri öldüreceklerdir Hatta öyle ki Bir Yahudi bir taş Yahut ağacın arkasına saklanacak olsa dahi Olsa taş veya ağaç Ey Müslüman Ey Allah'ın kulu Arkamda bir Yahudi var gel de onu öldür diyecektir Ancak Garkat ağacı bunu yapmayacaktır. Zira o Yahudilerin ağaçlarındandır. Evet, Yahudiler biliyorsunuz bu ağacı çokça ekiyorlar. Kendilerine <gülüyor> inanıyorlar aslında. Moşe Dayan mı veya e, Yahudilerin ileri gelenlerinden bir tanesi. Filistinli gencin birisi diyor ki, bu hadisi okuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisinin yüzünü okuyor. O Noşe Dayan olması lazım. Diyor ki, işte bir zaman gelecek. Taş ve ağaç konuşacak. Sizi mü, mü, Müslümanlar öldürecek. Biz diyor o mü, sizin peygamberinizin söylediği o söze, söze inanıyoruz diyor. O sözün hak olduğuna inanıyoruz ama bahsettiği o Müslümanlar nerede diyor? Sözü çok ağır yani. O bahsettiği Müslümanları göremiyorum diyor. Adı Müslüman ama İslam'dan haber yok. Evet. B kıyametin büyük alametleri. Bu alametlerin en önemlileri Huzeyfe bin Es bin Esid el-Gufari radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadiste zikredilmiştir Huzeyfe şöyle demiştir. Karşılıklı görüş alışverişinizde bulunduğumuz bir anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden bire yanımıza geliverdi Ve bize ne konuşuyorsunuz dedi. Biz kıyametten bahsediyoruz deyince tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öncesinde on alamet görülene kadar kıyamet kopmayacaktır diye buyurdu. Ve peşinden alametleri şöylece zikretti. Duman, deccal, dabbe, güneşin batıdan doğması, Meryem oğlu İsa aleyhisselamın nuzulü, Ya'cucu ve doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere, üç yerde görülecek çöküntü ve yeme'de çıkıp insanları mahşerlerine kovalayacak bir ateşin çıkması. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde, Kıyametten önce şu on olay vuku bulacak diyor. Bu on olay vuku bulduktan sonra kıyamet kopacak. O da nedir kardeşlerim? Bir dumanın, duhan diye, diye geçiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde. Büyük bir dumanın çıkacak olması, deccalin çıkması, e, darbatul arzın yeri çıkması, güneşin batıdan doğması, bazı insanların tefsir ettiği şekilde değil güneşin batıdan doğması yani batıdaki insanların müslüman olması şeklinde batıl bir tefsirle tefsirle tefsir ettikleri gibi değil. Gerçek anlamda güneşin batıdan doğması. Yani bunlara biz harikul ade ee, diyoruz. Yani insanların alışık olduğu bir şeyin tam tersine bir olaylar bu buluyor. Güneş doğudan dola, doğar batıdan batar. Ama bu tam tersi bir olay oluyor. İnsanların görmediği alışık olmadığı bir olay. Ondan dolayı işte bu kıyametin kopmasından önceki on alametten sayılıyor. Yine Meryem oğlu İsa'nın yeryüzüne inmesi nüzulü. Bunu da inkar eden pek çok taife var. Geçen mesela yani Mustafa İslamoğlu'nun YouTube'da bana şey göndermişler Facebook'ta Ya yani buydu galiba. Subhanallah alay ediyor. Diyor ki ee, Mehdi'nin zuhuruyla ilgili soru soruyor Bir de bunu soruyor galiba ha Diyor çağır diyor Mehdi geliyorsa akşam bir çay içelim diyor Çağır diyor bir çaya, çaya diyor Çay da içelim diyor onunla beraber Subhanallah Abdülaziz Abdül Bayim'dir hocam Abdülaziz Abdül Bayim'dir mi? Yani Alim kisvesiyle bazı insanlar Sahih sünneti inkar ediyorlar O inkarları Allah korusun küfre götürür onu Araştır kardeşim Bu sahih mi değil mi? Hava ve hevesine uygun olmayan hadisi inkar etmek bir moda olmuş Türkiye'de ya kardeşim bir bak bakayım bu gerçekten sahih mi değil mi <gülüyor> senin hava ve hevesine uymuyorsan nasıl inkar ediyorsun sen çağır diyor akşam çayına çay da içelim diyor beraber gelecekse diyor Mehdi çık çıkacaksa veya zuhur edecekse bilmiyorum ne ya dalga geçiyor İslamla Mustafa İslam oğlumuydu Abdullah Bayındır pardon <gülüyor> evet Yecüc ve Mecüc'ün e, ortaya çıkması. Bu da öyle bir kavim ki, subhanallah, nehirden geçtikleri zaman nehirin suyunu içerek kurutacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği hadiste, insanlar diyecek ki, ya burada biraz biraz önce bir nehir akıyordu diyecek. Ne oldu bu nehir kurudu birden diyecekler. Öyle bir kalabalık topluluk. i̇bn Baz rahimahullah galiba bunu Çinlilere yorumluyor. Çinliler sürekli çoğalıyor ya, yani. milyarın üzerinde. Yani bir nehirden geçseler, içmeye çalışsalar onun nehri kuruturlar. Öyle bir kalabalık topluluk yani. Evet. Yine Doğu, Doğu'da, Batı'da ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç tane yerde çöküntü olacak. Kasıf deniliyor galiba buna hadiste. Ee, Yemen'de çıkıp insanları önlerine katacak. Kovalayacak bir ateş. E, mahşere sürükleyecek. Ateş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği üzere kimi yakaladıysa kapacak. Alacak içine. Herkes kaçacak ateşten. Önüne katacak ya hani affedersiniz bir e, e, köpeği çok affedersin koya, koyun, sürü e, köpeği önüne koyunu katar da davarı katar götürür ya. Aynı o şekilde o ateş İnsanları önüne katacak. Mahşer yerine doğru sürükleyecek. Kaçacak insanlar. Hani yet, kendisine yetişmesin diye. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede geceleseler ateş onlarla beraber geceleyecek. Nerede sabahlasalar orada sabahlayacak. Arkasından gidecek. Hiç bırakmayacak ateş onlar. En sonunda mahşer yerinde onları bir araya toplayacak. Evet. Yine Mehdi'nin çıkması da büyük alametlerdendir. Büyük alametler ardı ardına ortaya çıkacaklar. Neredeyse aralarında bir zaman aralığı yok gibidir. Bu alametlerin meydana çıkması, çıkma zamanları geldiğinde peş peşe ortaya çıkmaları, ipine tanelerin sırasıyla dizildiği gerdanlığın ipinin koptuğu zamanki haline benzer. Evet yani gerdanlıktaki bir e, ipi koptuğu zaman ne olur? Peşi peşine gelir böyle ardı, ardı sıra gelir. Yani birisi düştüğü zaman gerisi ipte kalır mı kardeşlerim? Tesbih. tesbih ipi veya gerdanlıktaki o taneler ip koptuğu zaman birisi düşerse hepsi arka arka ardı ardına gelir. Aynı kıyamet alametleri de o şekilde <gülüyor> ardı ardına gelecek. <gülüyor> Nitekim kim sahibi bir hadiste belirtildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma şöyle anlatmıştır. Bu durumu şöyle anlatmıştır. Kıyametin büyük alametleri bir ipe dizilmiş taneler gibidir. Eğer bu ip kopacak olursa biri diğerinin Hemen arkasından gelir. Evet. Şimdi Mehdi, az önce anlattık. Mehdi Aleyhisselam Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'in ismi ve babasının ismi gibi olacak. Yani Muhammed İbni Abdillah, Abdullah, Abdullah'ın oğlu Muhammed isminde olacak. Onun sülalesinden olacak. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vessellem'in ee, Filistin'de Lut kasabasının girişinde İsa Aleyhisselam'la birlikte Deccal'ı öldürecekler. Sonra Medine'de Müslümanlara imamlık yapacak. Mescid-i Nebevi diye. Sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde. <gülüyor> İsa, Hazreti İsa'ya ve Müslümanlara imam olacak, olacak. Sabah namazını kıldıracak. Evet. İki, kabir fitnesi yani sorgusu. Kabir fitnesi ölümünden sonra insana iki meleğin gelip defnedilsin veya defnedilmesin. Rabbini, dinini ve peygamberini sormalarıdır. Evet fitne buradaki kabir fitnesinden kasıt iki meleğin yani münker ve nekir'in onu hesaba çekmesi ölü ölü defnedilsin veya defnedilmesin mesela uçakta düştü uçak geçen iki, geçen sene 2009'da mı iki, iki sene önce Fransız hava yollarına ait 228 yolcusu Atlas Okyanusu'na düştü uçak paramparça oldu belki Aynen 50 bulunmadım. tane 52 tane mi, 55 tane ceset bulundu diğer 100 küsür 170 180 kişi bulunamadı. Ne olacak onlar? İster defnedilsin veya defnedilmesin. Öldükten sonra münker ve nekir gelecek, onları hesaba çekecek. Evet. O sorgu, hesaba çekme üç şeyden olacak. Men rabbuk? <gülüyor> Rabb'in kimdir <gülüyor> Ma dinuk? Dinin nedir? Ma men nebiyyuk? Veya ya e, hadis-i hadis şeriflerde geçtiği üzere diyor ki size gönderilen adam hakkındaki düşünceniz, görüşünüz neydi diyor. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki görüşünüz, inancınız neydi diyor. O şekilde sorular soruluyor. Evet. Allah sağlam söz ile iman edeleri sapasağlam tutar. Mümin, Rabbim, Allah, dinim, İslam, Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der. Evet. Allah zalimleri saptırır. Kafir, hı, hı, bilmiyorum der. Münafık ve şüphe duyan kimse ise bilmiyorum, insanların bir şeyler dediklerini duydum. Ben de onun aynısını söyledim der. Nitekim mütevatir, sahih hadislerde böylece bildirilmiştir. Evet. Bu hadislerden biri de Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadistir. Evet, buradaki mümin sağlam bir sözle, sözden kasıt nedir o kardeşlerim? Kelime-i Tevhid dediğimiz La ilahe illallah'tır. O kelime tevhid üzerine iman üzere göç eden kimse Allahu Teala inşallah onu o söz üzere sabit kılar. Yani münker ve nekir'in so sorgularında şaşırtmaz. Onun sorularına doğru bir cevap verir. Tabi ameli düzgün ise. Ameli düzgün ise onun sorularına e, münker ve nekir'in sorularına onların istediği şekilde cevap verir. Ama münafık ve kafir, münafık, müşrik ve şüpheci kimseler ise Ha ha diyor. Hadi Şerif'te belirtildiği üzere "Semi'tu'n-nasi yekuluna şey'en, qultu mislhum" diyor. İnsanların bir şeyler söylediğini duydu, işitmiştim diyor. Ben de onlar gibi söyledim diyor. Yani inanarak değil, öyle bir şey söylemiştim diyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Kul kabre yerleştirilince dostları onu bırakıp döndüklerinde o" Dostlarının ayakkabılarını niyere vururken çıkardığı sesleri duyar. Allah Hakkı. İki melek yanına gelip onu oturturlar ve ona Bu adam yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne derdin derler. Mümin şahitlik ederim ki o Allah'ın kulu ve elçisidir deyince Ona cehennemdeki yerine bak. Çünkü Allah cennetten sonra tahsis ettiği bir yer sana, ile Sana tahsis ettik. Çünkü sonra. Allah cennetten sana tahsis ettiği bir yer ile Senin bu yerini değiştirdi derler. O her iki yeri de görür. Münafık yani cennet ve cehennemi birlikte görür. Önce Allah, melek ona e, cehennemi gösterir. Ardından der ki işte Allah senin bu yerini cennetle tebdil etti, değiştirdi. Cennet ve cehennemi birlikte gösterir kendisine. Münafık evet. ve kafir ise kendisine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne derdin denince o bilmiyorum insanlar ne söylüyorlarsa ben de onu söyledim der. O zaman ona Bilemeyesin, söyleyemeyesin denir. Demirden çekiçlerle dövülür. O, bu durumda insanlar ve cinlerden başka herkesin duyacağı bir çığlık atar. Allah Ekber. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> haber verdiği üzere öyle bir demir balyozla diyor kafasına öyle bir geçirir ki diyor tabi bu birçok hadis var. Kim Hadislerde yer diyor onu öyle bir sıkar ki kaburgaları birbirine geçer diyor. Sonra bir Demir şeyle diyor. Balyozla kafasına bir geçir, 7 kat yerin dibine geçirler diyor. Orada toprak onu öyle bir sıkar diyor. Onun kaburgaları birbirine geçer diyor. Öyle bir canhıraşla öyle bir feryatla bağırır ki diyor, insanlar ve cinlerin dışındaki bütün varlıklar onun o haykırışını işitirler diyor. Başka bir hadiste de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, İki kabrin yanından geçerken onların azap görmekte olduğunu işitiyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onların şayet sizin ölülerinizi defnetmenizden endişe etmeseydim, korkmasaydım şu şunların şuna şunlardan işittiğim o azabı size de işittirirdim, işittirmesi için Allah'a yalvarırdım diyor. Kabir azabını Allah'a da işit, işittirmesi, size işittirmesi için Allah'a yalvarırdım diyor. Ama diyor korkarım diyor, siz insan, insanlar bunu işit, işitirseniz diyor, e, ölülerinizi defnetmekten, defnetmekten kaçınırsınız. Ondan endişe ediyorum. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiyor Allah'a. Kabir azabının hak olduğunu birçok hadis-i şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber veriyor. Ama günümüzde bazı insanlar bunu inkar ediyorlar. Kabir azabının olmadığını, böyle bir şey mümkün olmadığını, Zira diyor cesedi mezardan koyduktan sonra çıkardığında hiçbir değişiklik olmadığını söylüyorlar, iddia ediyorlar. Yani bedeninde öyle bir azap eseri, alameti olmadığını görürsünüz diyorlar. Ama bunun manevi bir azap olduğunu bilmiyorlar. Bazılar da diyor ki mesela kabrin e, gömülen insana azabı hafifletmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o iki e, bir hurma dalını ikiye ayırıp ortadan birini birinin başına birini de başka öbürünün başına baş ucuna dikmesi ve de, e, bu iki hurma yaprağı kurumadıkça kuruyuncaya kadar Allah'tan bunların azabın hafifletmesini dilerim diyor. Bunu delil göstererek bazı insanlar a çekiyorlar mesela ölülerin baş uçlarına, kabirlerine. Bunun da alimler caiz olmadığını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait <gülüyor> bir sünnet olduğunu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 Müslümanların adetlerinden, e, şeylerinden değil, sünnetlerinden değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun sünnetinden böyle bir şey yok. O zaman bu amel batıl bir ameldi. Yani günümüzde mezarlıklarda gördüğümüz ağaçların hiçbirisi sünnete yeri yoktur. Bazıları diyor ki ya onların azabı hafifletsin diye dikiyoruz diyor. Bu ölüye hüsnüzanda değil suizanda bulunmak demektir.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 Her ölen kabir nimetlerine yahut azabına erişir. Bunu gelecek dersimizde okuyalım Öyle inşallah. Mi? Evet. Bunu Değil da mi? ittifa edelim. İttifa mıydı? Hı -hı. Kabir nimetleri oldu. ve azabı. Evet. Hayır. Sadece o, o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde belirtti, ııı e, e, <gülüyor> belirttiği şekilde i̇bn Abbas radiyallahu te'ala anhumâ rivatidi hadisi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 İkincisi ise idrarından sakınmıyor. bebelinden sakınmıyor. Yani bedir, e, idrarını yaparken üstüne sıçlıyor. Bu da onun azap görmesine sebep oluyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahibi bir hadiste inna amete azabil kabr min, min el bevul diyor. Kabir azabının genel umumisi bevildendir diyor. Yani idrardan idrar sıçran ııı sı sı sı sı sı